Seher Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Haydi bir hocamın sorum olacaktı. Buyurun. Hmm, sabah namazı kılıyoruz ya biraz beklemek gerekiyormuş galiba. Hı -hı. Yani beklemek gerekiyor, hemen kılmak mı gerekiyor? Bir yani geçik ağzı göçte olmasına yakın e, sinneti de kuvvetli olsun sinneti kılmak gerekiyor mu farzıyla? Onu Hı -hı. soracaktım. Evet. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar efendim. Bursa'dan Seher Hanım'ın sorusu sabah namazını kıldıktan sonra biraz beklemek gerekiyormuş galiba dediler. Bunun bir sabah payı namazını var mı? kıldıktan sonra biraz beklemekten kasıt yani uyumamak mı evet. onu mu kastediyor Hı -hı. acaba? Sabah namazını kıldıktan sonra kerahat vakti çıkıncaya kadar uyumamak evladır. Kerahat vakti çıkıncaya kadar uyumamak evladır. Ve kerahat vakti çıktıktan sonra da imkanı varsa kardeşimizin abdestliyse olduğu yerde, mesela namazı kıldığı yerde iki rekat işrak namazı kılması sünnettir. Abdesti yoksa da abdest alıp iki rekat işrak namazını kılıp ondan sonra işte kahvaltısını yapıp işine gitmesi veya evine bakması, eğer uykusu varsa da uyuması nedir? Herhangi bir sakınca yoktur. Ama namazı kılar kılmaz uyursa, kerahat vaktinde uyursa, Kerahat vaktinde uyumak hoş karşılanmamıştır. Yani e, tenzihe mekruhtur diyoruz. Yani bunun manası hoş karşılanmamış, dinimizde güzel görülmemiştir. Ama yapsa günahkar olur mu? Asla günahkar Hı. olmaz. Olmaz evet. Asla günahkar olmaz. Ama e, kerahat vaktinde uyuma hoş değildir. Evet.